Euzubillahimineşşeytanirracim. İsmillahiirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenuz turullaha zikran kefira. Sadakallahu'l-azim. Derslerimizi nasıl yapmamız gerektiği hususunda sohbetlerden dinlediklerimi kardeşlerimizin ve bizim istifademiz için arz ediyorum. Sadık bir mürid, tam manasıyla inanan, iradesini bir noktada şeyhine teslim eden, kimse her gün seherde, rahmet kapılarının açık olduğu zamanda, Cenab-ı Hakk'ın melekleri tarafından dua eden yok mu, duası kabul edilecek, istiğfar eden yok mu, istiğfarı kabul edilecek bir dilek bir hacette bulunan yok mu? Dileği, isteği verilecek dendiği bir zamanda Rabbımızın ve bil esharihum yestağfirun vel müstafirine bil eshar onlar seherde istiğfar ederler diye buyurduğu vasfettiği, ödü bir zamanda kalkıp eğer imsak girmemişse abdestimizi alır İki rekat Allah rızası için namaz kılarız. Eğer kaza namazımız varsa kaza namazımızı kılarız. O sabah namazına kadar serbest tabi. Kaza namazımız yoksa iki rekat Allah rızası için nafile namaz kılıp kıbleye dönerek cadademiz üzerinde güzel bir koku kullanarak tam bir edeple Cenab-ı Hakk'ı görürcesine otururuz. Evvela kendi kusurlarımızı düşünür bir sinsiley i şerifeyi okur. Onun mütakip hata ve günahlarımızı düşünerek 111 defa istiğfarı okuruz. Büyüklerimiz istiğfarı okurken şöyle buyururlardı. Onlar Allah'a yakin oldukça günahları da gözlerinde büyüyor. Karınca kadar yapmış olduğumuz hata bize şu anda Erciyes Dağı gibi görünüyor diye buyururlardı. Bizim ise Erciyes Dağı kadar olan hatamız gözümüzde karınca gibi görünmeyecek. Yapmış olduğumuz vazifeler elbette ayetten ve hadisi şeriflerden çıkartılıyor. Uzun uzun yer işgal etmek istemiyorum. Kısaca özünü vermeye çalışacağım. Üstad ı Alimiz de bir beytinde Ramazan oğludur tabibin adı Gönüllerde yatar bu zatın tadı Hastahanesine girenler bilir Emretse bu fakir uğrunda ölür Ayetle hadisten reçete yazdı Evrad-ı eskardan ilaçlar dizdi Diyerek manevi hastahane olarak kalbimizin irşat ve ıslahı için kurulan bir hastane kabul ediyor ve müracaatını yapıyorlar. Diğer bir şiirlerinde de, ''Viziteyle gözden geçirdi, ilacı istiğfar içirdi, dertlerimi bir bir uçurdu, taburcu eder salar mola.'' Ne kadar güzel. Viziteyle gözden geçirdi, ilacı istifhar içirdi, detlerimi bir bir uçurdu, taburcu eder salar mola. Biz ayet celiylede de bildirildiği gibi 111 defa istiğfarımızı bu şekilde okuma gayret ederiz. Sonra biz Allahü Teâlâ'ya onun müteakiben 111 defa la ilahe illallah el melikul hakkul mubin itiminde bir defa muhammedur resulullah sadikul va'dil emin sonra 111 defa salavat-ı şerife allahumme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem eğer mukaddime ise Üç İhlas-ı Şerif, bir Felazı, bir Nası. Hasıl olan sevap Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ehlinin, ashabının ve piran ruhlarına gönderilir. Asıl derste isek, Salavat-ı Şerife'den sonra sekiz tane sure. Birincisi Eûz-i Besmele ile Fatiha, diğerleri sadece Besmele ile Ayet-ül Kürsi, Elemneşrahleke, ün nevten ize üç ihlas-ı şerif, bir felak, bir nasi, bir allahumme salli fatiha hasıl olan sevabı ruhlara gönderdikten sonra tefekkürü mevt yapmaya başlıyoruz. Demek ki kalbimiz başta istiğfar ile temizleniyor. Bismillahit teala tertemiz eder. Hadis-i şeriflerde hep bildiriliyor. Aynen güneşin harareti altında buzun ve karın eridiği gibi istiğfarın manevi ışıkları altında da günahlarımız erimeye başlıyor. İstiğfar suyuyla kalbimizi günah kirlerinden tam manasıyla yıkamaya gayret ediyoruz. Tevhid refrefiyle salavat-ı şerifenin kılavuzluğuyla ruhumuzu geliş noktasına doğru götürüyoruz. Manevi bir miraj oluyor. Böyle bir hazırlıktan sonra tefekküre mevte başlıyoruz. Bir çiftçi arazisini evvela yabancı maddelerden arıtır. Paşından kalısından arıtır, temizler. Sonra arsayı sürer, ikiler, üçler. Yağmur da çok güzel bir şekilde yağıp ta, tabanına kadar geçecek olursa, tohum attığımızda bire on belki de daha fazla verecektir. Aynen bunun gibi biz kalp arsamızı istiğfar-ı şerifle, tevhid ile, salavat-ı ile yabancı maddelerden ne yapıyoruz? Arıtıyoruz. Ölüm tefekkürüyle kalbimizi sürüyoruz. Bir zatın buyurduğu gibi, sür çıkar ağyarı dilden, ta tecelli-i Padişah konmaz saraya hane mamur olmadan kalp hanemizde Allah'tan gayri düşünceleri, kinini, kibirini, hasetliğini, buhulünü, adavetini, tamağını yok ediyoruz. Ki oraya padişahın, oraya güzide insanların girmesi için. Biz bu şekilde kalbimizi ölüm tefekkürü ile ne yapıyoruz? İstiğfar, tevhid, salavatı ile yabancı maddelerden arıtıyoruz. Ölüm tefekkürü ile gönlümüzü sürüyoruz. Kal arsasını hazır bir vaziyete getiriyoruz. Rabıtay-ı şerife ile de Allah'ın feyzını mürşidi kamilimizin kalbinden içe içe o arsa sulanıyor ve lafzayı celal ile de o tohumu atınca Rabbimiz kalbimizde irfan çiçeklerini, marifet çiçeklerini, hakikat çiçeklerini açtırıyor. Ruh süfliyetten ulviyete ahlak fena bir halden güzel bir ahlaka, ahlaka hamideye dönüş müyesser oluyor. Cenab-ı Hak cümlemizi muvaffak kılsın. Ölüm tefekkürünü bu şekilde mütala ediyor. Ve estaizu billah. Kullu nefsin zâikatü'l mevt. Her nefis ölümü tadacaktır ayeti kerimesi icabınca. Muhakkak vuku bulacak olan bir gün hepimizin başına gelecek olan ölümü düşünmeye başlıyoruz. Onun amansız pençesine yakalanacağımızı bir cümle bütün malımızdan, paramızdan, mülkümüzden, her şeyimizden, ailemizden, çocuklarımızdan ayrılarak bir kefen ile ahirete göçeceğimizi düşünmeliyiz. Şu şekilde ifade edilir, hiç kefenine cep yapıp da kabre gireni gördünüz mü? Kasasına teker yapıp da kabre indireni gördünüz mü? Elbette ki bunlar asla görülmemiştir. Biz de bir kefen ile bu yolculuğu yapacağımızı düşünmeliyiz. <Zıçar> Estaizu billah, yevme la yenfe'u malun ve la benun. İlla men etallaha bi kalbin selim. Fehvasınca, ol günde ne mal ne de evlatlar fayda verir. Ancak fayda verecek olan kalbi selim, zikrullah ile kötülüklerden arınan kalp, Üstaz-ı Alimiz Sami Ramazanoğlu Efendimiz'in kudsesir ruh ifadesiyle ne incinen ne de inciten kalptir diye ifade buyurulmakta. Kalp hastalıklarının şifasına medar olacağı, hepimizin malumudur. Bu şekilde düşünüp, kalbimiz müketler bir halde, üzüntülü bir halde, meyyus bir hal alacak. Göz yaşı verirse, elbette ki tesiri görülmüş oluyor, yoksa mahzun edecek bir vaziyet, Aldıktan sonra Rabıta'yı Şerife'ye dönüyoruz. Rabıtada, Ya Rabbi, Zahir hocaların nisanından bir talebenin kulağına insal ettiğin mesail gibi, Öğretmiş olduğun, ona duyurmuş olduğun meseleler gibi, rahmetellil alemin olan aleyhissalatu vesselam efendimiz hazretlerinin mübarek kalbi şerifine fiyuzat ilahiyeni, alemlere rahmet olan sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mübarek kalplerine, ondan dahi şeyhimizin kalbine varıncaya kadar müteselsilen veresi kiramın, mürşidi kamillerimizin kalbi şeriflerine İhsan buyurduğun zikri kalbiyi Şeyh Efendimizin kalbinden benim kalbime ihsan buyur diyerek bekler sol memenin altında olan kalbi hakikinin aşinası bulunan kalp sanavberisine arşi ilahi olan kalbi mürşitten Allah'ın arşı olan mürşidin kalbinden suyu zatın nüzulü için Suyu zatın inmesi için bekler ve istirhamda bulunuruz. Her ne kadar arzu edilirse o kadar istirhamımızı uzatır. Ondan sonra da kalben zikre başlarız. Ölüm tefekkürüyle kalp hazırlanmış oldu. Rabıta-i şerife ile de Cenab-ı Hakk'ın ilahi yağmurları yağmaya başlıyor. Nasıl yapacağımız hususunda birkaç misalle izah etmek istiyorum. Üstazımızın huzurunda diz dize oturur gibi kıbleye yöneliriz. Kendi kalbimizi bir tekneye veya başka bir kaba, yalnız öyle bir tekne, öyle bir kap ki dünyanın yarı genişliğinde şeyhimizin kalbini ise bir engin denize Okyanusa benzetiriz. Kendi kabımızı altına tutup, o emgin denize benzeyen mürşidimizin kalbinden ilahi teyzi doldurmaya çalışırız. Böylece en az bir çeyrek saat, ortalama yarım saat ve en çok bir saat durmalıdır. Ne kadar durursak o kadar faydalı olur. Birkaç şekli var burada yapılmasının. ruhaniyetini üstazımızın bir engin deniz ve kendisini de o engin denize karışıp kaybolmuş bir damlacık mesabesinde mahvolmuş. Teveccühünde şeyhini bulduğu zaman o engin denizle huzuru Hazreti Seyyidil Enbiya ve Senedil Evliya vel Etkiyaya varıp sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin bütün mevcudatı kaplamış ve kuşatmış bir umman Bağ ve sularında bulunan Enbiya-i ve resul Kiram Aleyhimusselam'ı da birer derya farz etmeli. Bir engin deniz olan üstazımızın bir umman olan Resulullah'ta mahvolmuş bulunduğunu düşünmeli ve böylece huzur ve huşu içinde bir çeyrek saat, yarım saat veya bir saat mütevecci bulunuruz. Ona dönmüş vaziyette oluruz. Yerine göre Kadır misali üstazımızı teveccühünde gördüğümüz zaman şehimizde yok olup bu hal üzere Hazreti resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi apaçık şemail-i şerifiyle müşahede ederek aleyhissalatü vesselam efendimizin huzurlarına vardığını, huşu, huzu ve ada ile oturduğunu Resul-i Zişan'ın mübarek kalplerinden şeyhimizin kalbine altın oluklarla ilahi feyzin attığını görerek bu ilahi feyzler içinde hem üstazımızın hem de kendimizin yok olduğunu yok olduğumuzu server-i alem efendimiz ise Resul-i Ekrem efendimizin hakkın huzurunda oturduğunu farz ederek ve bütün mevcudatın yok olduğunu düşünerek de tasavvur ederiz. Bu düşüncelerimize göre değişir. Rabıta ne yapıyor? Gönüllerimizdeki kirleri izale ediyor, yok ediyor. Muhammed Masum Hazretleri de, esad Erbili kudüs -e Sirru Hazretleri de, tarikat aliyeye giren insanlar, ilk anda asıl faydayı zikirde zannediyorlar. Halbuki asıl fayda rabıtadadır diye buyuruyorlar. Muhammed Masum Hazretleri letaitleri çalıştırırken de düşümüzde bulunan alemi emirden olan kalp sol memenin iki parmak aşağısında ruh sağ memenin iki parmak aşağısında sır sol memenin iki parmak üzerinde hafi sağ memenin iki parmak üzerinde ahfa tam düşümüzün Ortasında alemi emirden olan beş Taip'in çalışmasını en çok rabıtaya bağlıyorlar. Rabıtayla zikrettiriyorlar. İlk anda ne oluyor? Kalplerimiz yanıyor, batıyor. Aynen ocak üzerinde bulunan tencerede veya cezvedeki suyun ısınması gibi. Isınıyor, iyice sıcaklaşıyor sonra hafif hafif ses yapmaya başlıyor. Ara ara vuruyor. Sonra bürp bürp atmaya başlıyor, kaynıyor. Kalp aynen bunun gibi. Kalbimizi zikrullahın ve rabıtay-ı ateşi üzerine bırakacak olursak ilk anda ısınmaya, bir sıcaklık duymaya başlıyoruz. Sonra hafif hafif vuruyor. Daha sonra devam ettiğimiz zaman koşup da durduğumuz zaman kalbin atışları gibi hızlı hızlı çarpmaya başlıyoruz. Bu anlarda vazife almış olduğumuz insanlara müracaat edip başka kimselere değil ehline müracaat ederek halimizi arz ediyoruz. Onlar da ona göre tariflerini yapıyorlar. Fizikte bir kaide vardır. Su yüz derecede kaynar diye. Kaynadığı zamanda mikrop diye bir şey bırakmaz içinde. Görürsünüz bir doktor bir sahiye ne yapar? Enjektörü kaynatır. Niçin? Mikrop kalmasın diye. Biz de rabıta ve zikrullahın ateşiyle kalbimizi kaynatıyor içinde kötü hasretler kalmasın diye. Kötü ahlaklar kalmasın diye. Rabıta neydi? Allah'ın füzatı ilahiyesini mürşidi kamilimizin kalbinden içiyor, kalbarsamızı suluyordu. Hazır bir vaziyete geliyor. Zikrullah da manevi tohum oluyor. İlk başlangıçta 500 dıştan o da kalp üzerine eğilerek Allah Allah Allah diyoruz. Yazılı olarak gördü, yazılı olarak yazılı bulunduğunu müşahede ederek acele etmiyoruz. Çok evrattan ise sayısının fazla olmasından ise az olup huzurla söylemek daha faydalıdır. Bin defa huzursuz demekten bir defa huzurlu demek daha üstündür. Acele etmeyeceğiz. İçten diyeceğimizde dilimizi Samağımıza yapıştırarak dilimizi hareket ettirmeden kalp üzerine eğilip zikrettiğini düşünüyoruz. Rabıtanın ehemmiyetine binaen birkaç hususu daha izah etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi tarikatımız in ikas, yani karşılıklı hallerin birbirine tesiri esasına nebni bulunduğundan beşer tabiatını teşkil eden onle taifin biz beşini izah ettik alemi emirden olan göçümüzde bulunanları ve hakkında beş tane de ayeti celile mevcut yaratılışımızla ilgili olan su, hava, ateş toprak bir de nefis bununla ilgilidir onunu da zikrettireceğiz biiznillahü teala o zaman zikri kül olmuş oluyor, zikri sultani oluyor, on Onle Onletaifin zikrullah ile uyanması ve bütün cesedin şeriat edepleriyle nurlandırılması ancak Cenab-ı Hakk'a teslim olmuş, fenafillaha ermiştir. Fenafillah tarif edilirken Allah'ın varlığında fani varlığın yok olması, mahl olması kendisinde bir eserim kalmaması. Her şeyin Rabbimiz tarafından olduğunun idrakinde bulunmaktır. Eğer fena fillah halinde olmayacak olursa, rabıta edilen zat, bununla beraber Resul-i Ekrem Efendimizin emretmiş, olma, emretmiş olduğu insan değilse, yapan da yaptıran da helak olur. İstifade bile edilmez Biz müstazımızın fenafillah, Cemul cem aynı zamanda da bizzat fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin rabıta edilir istifade edilebilir dediği için ne yapıyoruz? faydalanıyoruz kabiliyetimize durumumuza göre faydalanma hasıl oluyor. Zaten yapanlarımız büyük zevk duyduklarını hemen hemen hepsi ifade ediyorlar. Demek ki biz onletaifin zikrullah ile uyanması ve bütün cesedin şeriat edepleriyle nurlandırılması ancak Cenab-ı Hakk'a teslim olmuş fenafillah hayırmış bir mürşidin peyiz ve bereketi sayesinde mümkün olabilir. Bu gibi kimseler ise zamanımızda çok az bulunduğundan meni' tegade bihacerin lenefe'ah kim taşa inanır, güvenirse ondan fayda görür hadisi şerifine uyarak şeriat ve tarikat yolcusuna ihlas, muhabbet ve cismani müsaade sohbetler ile mümkün olmadığı takdirde her an yanında bulunmamız mümkün olmadığı takdirde ahirete göçmüş ise geçmiş mürşitlerimizde baktığımız zaman Hayatlarında cisimlerinden değil ruhlarından istifade ediliyor. Kalplerinden, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden getirmiş oldukları nübüvvetin ve velayetin nurlarından istifade ediliyor. Bunun için ahirete göçmüş ölüden istifade edilir mi? Diyenlere cevabımız biz ölmeyenlerden istifade ediyoruz diyoruz. Ayeti celileyle celile ile istadiller. Ve la taqulu limen yuqtalu fi emvat Allah yolunda ölenlere sakın ölü demeyiniz diye buyurdu. Ki onların ahirete geçince kılıçtan kınından sıyrılan kılıç gibi ruhaniyetleri daha kuvvetli istifade edebilirsek vücutları kendisine kın olmuş oluyor, ruh daha çok kuvvet buluyor. Kim taşa inanır güvenirse ondan fayda görür hadis-i şerifine uyarak şeriat ve tarikat yolcusuna ihlas, muhabbet ve cismani müsahabe mümkün olmadığı takdirde esabla, vekûnû maassâdi tîn sadıklarla beraber olun ayeti celîlesine imtisal ile ziyaben ruhaniyete sarılmak zaruridir. Zira böyle bir iflas ve muhabbete malik olan akıllı bir mümin, dünyada salih ve zakir kullar arasına dahil ahirette de evliyayı kiramın yanında bulunma şerefine nail olabileceği açıktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişi sevdiği ile beraber Yuhşerul mer'umme amene habbe buyuruyor. Allah'ım bize hakkı hak olarak gösterip ona tabi olmayı, batılı da batıl olarak gösterip ondan sakınmayı nasip buyursun. Meyvelerin güneş gören kısmı güneşin ışığıyla gelişiyor, büyüyor, kızarıyor, tatlılaşıyor. Eğer güneş görmezse kendisi kızarmıyor, tatsız bir şekilde kalıyor. Kalbimiz de aynen öyle eğer Üstaz-ı kalbine her an açık olacak olursak tatlılaşıyor, lezzetleşiyoruz, ahlakımız güzelleşiyor... ...manen faydalanmış oluyoruz. Yoksa gelişemiyoruz. Rabıtayı oturarak yaptığımız gibi ayakta da işimizle meşgulken de Üstaz-ı bizimle beraber olduğunu düşüne düşüne... ...halplerimiz ihya oluyor. Eğer Rabıta devrindeysek Rabıtayı hiç unutmayacağız, ayrılmayacağız... ...murakabedeysek... ...murakabeden hiç ayrılmayacağız. Ocağın üzerindeki su... ...veya yemek kaynamıyorsa... ...nasıl ki hava gazını biraz daha açıyoruz... ...veya ateşin... ...ateşe bi biraz daha odun ilave etmek... ...suretiyle kaynattığımız gibi... ...biz de kalbimiz zikrullah ile... ...kaynamıyorsa... ...rabıtamızı ve zikrimizi... 500 yüzse bin, binse bin ...yaparak geliştirmeye çalışıyoruz. Acele konuştuğum... ban kifayet etmiyor... Bu derslerimize zarar olan üç şey var. Bir, şeriata muhalif bir hareketimiz olursa istifade edemeyiz. Ne kadar dersimize dikkat edersek edelim. İkincisi, dünyaya aşırı bir şekilde muhabbet etmek suretiyle. Üçüncüsü, katil insanlarla onların kötülüğüne ortak olmak suretiyle faydalanamıyoruz. Üstaz-ı Alimiz bize tavsiyelerinde. Bazısı aldığı dersini çekmez, seherle kalkıp boynunu bükmez. Kitap okusan uyur gözleri Kıybet konuşsan güler yüzleri Nereye varırsan ölümü düşün Görmüyor musun mu? kaçı geçiyor yaşın İmanın korkusu gelmez içine Neden tövbe etmem bütün suçuna Sayamam çoktur ihvanların yarası Benim gibi derviş yüzler karası Kendimizdeki suçu elde görüyor Mesleke attırmaya sebep oluyor Üstaz emreder ayda bir konuşsunlar, Derslerini bazı hem danışsınlar. Bir başka şiirlerinde, Seneler geçer dersini sormaz, Kırgınım der ihvan yanına varmaz, Letaif altına zikirler vurmaz, Ateş şurada dursun külüm kalmadı. İhvanın halleri ağyardan beter, Kılmaz namazını seherle yatar, Çarşı pazar demez, elini tutar, bir sığınacak ilim kalmadı. Tevbe eder günaha, yeniden başlar, okumaz dersini bir zaman boşlar. Bu yüzden ayarlar, ihvanı taşlar, kurudu dereler, selim kalmadı. Diye hallerimizi ifade ediyor, kırık dökük kelimelerimle bu hususu ifade etmeye çalıştım. Başta Cenab-ı Hak affetsin, mağfiret buyursun, Cenabı Hak cümlemizi bu nurlu yoldan müstefit kılsın, hamdolsun alemlerin Rabbine.